ve mentebahu bi istanin da yemin edin. Efagat bilmeyi, ey halbıxan, e in ve abdelen hedi hedi fidna Muhammedin ve sallam. Başarı alımları muhtesarı her. Her mütesem ve her bilât zalalet ve her zalaletin sahibi afi nahr ve ile aleyhi ve ya acaben kullel acemi lil mutasaddike bi daril ve ve yaamelu bidaril gulur fene rasulullah çok aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Hazretlerinin ve din büyüklerimizin nasihatlerinden bir miktarını size bahsedeceğim. Bunların açıklanmasına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu pâki için ve sahibi ve müvselinin ve cümle evliyaullahın ve hasreten Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz'in ashab-ı kiramından Rıdvanullahi Teâlâ Aleyhi ve Eşmai'in mütesersile ta zamanımıza kadar gelmiş geçmiş olan bütün saadat ve meşayifeti ruhu aliyemizin ve hulefasının mühitlerinin mühitlerinin ruhları için okuduğumuz kitabın müellifinin ruhu için bu ilimlerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin, rahilerin ruhları için uzaktan yakından bunları dinlemek üzere şu mescide toplanmış olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ve biz hayatta olan Müslümanların da sıhhat, afiyet ve saadet selamet üzere bulunmamız Allahu u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürmemiz huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamız için bir Fatiha, üç i̇ftih şerif kıraat ederim. Buyurun. ismiyle Rabb'im. Metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azefleri Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre şöyle buyurmuş. Men niyetuhül ahiretü Kim'in niyeti ahiret ise kastı, gayesi, niyeti, maksadı ahiret ise Cema Allahu şemlehu. Allah onun iki yakasını bir araya getirir, işlerini onarır, derler toparlar onu. Ve ceale gina'u fi Kalbine bir zenginlik ihsan eder. Gönül zenginliği verir. <gülüyor> ve ete tüt dünya ve hiyar İstemese de, istemese de dünya ona peşinden sürüklenir gelir. İstemeye istemeye gelir. Çünkü Allah getirtir. Allahu Teala Hazretleri isteyince dünyanın elinde bir şey var. Bunu sürte, sürte sürte dünya onun peşinden gelir. Ve ben kânet niyet dünya. Kimin de niyeti dünya ise maksadır gayesi dünya ise Allahu aleyhi emrahu Allah onun işlerini darmadağın eder. İşini dağıtır. Hani gençler bazen söylüyorlar ya, falanca adam dağıtmış diyorlar. Yani işleri darmadağın perişan, aklı perişan manasında. Ve cehala fakrehu beyni aynayi fakirliğini, muhtaçlığını, ihtiyaç halini iki gözünün ortasına diker. İki gözü ortasında durur. Karşısında hiç gözünden ayrılmaz bir şekilde fakirlik tecessüm etmiş bir şekilde, gözünün önünde durur ve lem ye'tihi mine dünya illa ma ketaballahu Dünyadan da Allah'ın ona ezelde takdir ettiği ne varsa ondan başka bir şey gelmez. Dünyaya rağbet ettiği halde. Peşinden koştuğu halde. Şimdi bu hadis-i şerif bizim için çok önemli bir dini esası anlatan hadis-i şeriftir. Dünya deyince bizim bugünkü Tahsil seviyesinde insanların anladığı yer yüzüdür. Yuvarlak. Efendim işte eni şu kadar, ekvatoru olan, kutupları olan bir şey anlaşılır. Halbuki hadis-i şeriflerde dünya deyince bu kastedilmiyor. Dünya o manada dünyaya Araplar art derler. Semavati ve art derler. Dünya dediği başka bir şey. Biz şimdi dünya deyince yer küreyi anlıyoruz. İşte şu kadar merdiyeni var, bu kadar paraleli var, kutupları var, ekvadoru var, beş kıtası var, denizler var filan. Bu değil. Hadis-i şeriflerde dünya kelimesi geçti mi maksat bu değildir. Nedir? Hadis-i şerifte dünya kelimesi, ayet-i kerimede de böyle. Ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte dünya kelimesi geçer. Dünya kelimesi yakın demek. Daha yakın, nispeten daha yakın olan şey demek. Bir sıfattır yani, vasıftır. Yakın olan şey ne? Bu yakınlık sıfatıyla iki kelime tavsiye ediliyor. Bir, el-hayatü dünya, yakındaki, daha yakın olan hayat. Yani şu anda bizim yaşadığımız hayat, kaç tane hayat var? İki belli başlı hayat var. Bir, şu anda bizim içinde bulunduğumuz, yakınımızda olan, içinde bulunduğumuz hayat. Haya, el-hayatü dünya, yakın olan hayat. Ötekisi, el-hayatü ahiretü. İkinci, daha sonraki hayat. Hayat kelimesi demek ki bu yakın sıfatıyla tavsiye ediliyor. Bir. ikinci dar kelimesi. Yurt manasına, ev manasına, çadır manasına gelen dar kelimesi. Bu kelime, bu sıfatla tavsiye edilir. Eddarü dünya, yakın olan yurt demek. Yani şu, şu hayat, şu dünya, şu yaşadığımız bu alem. Eddar-ül dünyadır. Yakın alemdir. Şu anda içindeyiz. Ötekisi Ed-darul ahireti. Öteki hayat. Oraya ne zaman gideceğiz? Öldükten sonra gideceğiz. Kıyamet koptuktan sonra herkes toplanacağı yer. Asıl yurt. Ahiret yurdu diyoruz ona. Buna da işte yakın yurt manası. Şimdi hadis-i şeriflerde dünya denildiği zaman anlaşılan bugünkü hayat, bugünkü içinde bulunduğumuz efendim yaşayış tarzı anlaşılır. Neden bu dünya bu yaşayış tarzı, bu hayat makbul değil? O makbullük, makbul olmama bakış tarzına göre değişir. Bugünkü hayat makbul müdür değil midir? Bir şey söyleyemem. Nereden bakıyorsan ona göre. Bugünkü hayat makbuldür, eğer sen bugünkü hayatı ahireti kazanmak için bir fırsat telakki edip de ah sermayem benim ömür sermayemdir ben bunun için gayret sarf edeyim de Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna iyi bir kul olarak çıkayım yüzlü bir kul defteri amali temiz bir kul sevaplarla dolu bir kul olarak çıkayım diye düşünüyorsan en güzel işte bak bu hayatı değerlendiriyorsun bu hayatın bir kusuru yok doğrudan doğruya ama bir insan bu hayatı gaye ediniyorsa. Ya bu dünyaya gelmişim, nereden geldiğimin farkında değilim, nereye gideceğimin de farkında değilim, yaşamama bakayım. Bak, içki var, zevk var, kumar var, plaj var, eğlence var, çalgı var, gazinolar var, diskotekler var, barlar var, pavyonlar var, Efendim, seyahatler var. Dünya kadar çeşitli, say sayabildiğin kadar hoşa gidecek şeyler var. Yiyecekler, içecekler, eğlenceler, zevkler, sefalar var. Ben buraya geldim ya. Ölüp gideceğim. Belki böyle bir şey fırsat elime ya geçer ya geçmez. Fırsat bu fırsattır. Dal şu evlerin içine yaşa yaşayabildiğin kadar keyfine bak, sevgine bak diye düşünürse insan işte işte şey budur. Yani hadis-i şeriflerde dünya denildiği zaman kastedilen mana budur. İnsanoğlu gaye olarak bu hayatı esas alırsa ben öbür tarafı bilmiyorum. Oraya aklım ermez. Ben burada keyfime bakarım. Dünyaya bir kere geldim. Bir daha beni buraya getirmeyecekler. Herkes de ölüp gidiyor. Bak ölümü de biliyor. Ölümü de bilir. Hayır, sakın bu ehli dünyanın zevkli sefa ehlinin ölümü bilmediğini sanmayın. Ölümü çok iyi bilir. Nasıl olsa öleceğim der ama çıkardığı ders farklı. Nasıl olsa öleceğim o halde vur patlasın, çal oynasın, eğleneyim der o. Biz de nasıl olsa öleceğiz o halde ölümden sonrasına hazırlanalım deriz. Arada fark var. Yani o da bilir ölümü. Bilmemek mümkün mü? Tabutun üstüne yeşil bir örtüyü koyuyorlar. Üstüne de ayet-i yazıyorlar. Küllü nefsin zâikatül mert. Her nefis, her insan ölümü tadacak diye yazıyorlar. Herkes de hacı bayramdan, o camiden, bu camiden sevdiklerine omuzunu alıp tabutunu taşıyıp götürüyor. Bilmez olur mu? Herkes ölümü biliyor ama çıkardığı ders farklı. Birisi madem herkes ölüyor diyor, ölmeden yaşayabildiğim kadar yaşayayım, zevk-i sefa süreyim. Eğleneyim diyor. Vur patlasın çal oynasın. Nasıl olursa olsun eğleneyim diyor. Ötekisi de vay demek ki bu hayatın sonu ölümmüş. Acaba ölümden sonraki hayatta ne var? diye ölümden sonraki hayatı esas alıyor. Demek ki insanlar iki ana grupta. Birisi bugünkü hayatı hedef almış. Bugünkü hayatını yaşamaya bakıyor. Arkadaş bırak sen bu dertleri gamları kederleri keyfine bak yaşamana bak. Felsefesi bir. Ötekisi de bu hayat, fani bir hayattır. Gelip geçiyor, bundan sonra ebedi bir hayata gideceğiz. Ben o ebedi hayatı imar edeyim. İşte iki tane esaslı şey. İki tane esaslı yol. Birisi dünyayı hedef alıyor, ötekisi de ahiretleri hedef alıyor. Bu, bu iki yolunda ehilleri var, adamları var, taraftarları var, müdavaa ediyorlar. Boş ver arkadaş diyor. Günlü gün etmeye bak diyor. Nasıl günün gün edeyim? Çal, çırp, yaşa. Eyle, eğlen, gez, dolaş, kendi şeyine bak, babana dahi ihtimal etme. Nereden kazanırsan kazın, kazan, hiç kimseyi aldırma filan gibi böyle felsefelerle. Öteki adam da korkuyor, ahireti esas alıyor. İşte dünya ve ahiret deyince bu iki zihniyeti hatırımıza getireceğiz. Ayetlerde ve hadis-i şeriflerde ummiyetle dünya zikredildiği zaman hedefini, bugünkü hayatı yaşamaya yöneltmiş insan anlayacağız. Ahirete ehli de bundan sonraki hayata inanmış ve onu imal etmeye çalışan insanı anlayacağız. Şimdi biz aslında Müslümanlar olarak hepimizin hangi gruptan olmamız gerekir? Hiç şüphe yok ki Amentü de diyoruz ki Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri Beşinci de diyoruz ki Allah'a inandım meleklerine inandım Kitaplarına inandım, Peygamberlerine inandım, gönderdiği elçilere hak elçilerine inandım ve ahiret gününde inandım diyoruz. Diyor muyuz? İmanımız bu, bunu demezsek tamam olur mu? Olmaz. Amel onu e, şeylerimiz, hadis-i şeriflerimizde zikrediyor, uylamamız da kitaplarımıza bize yazmış. Eğer ben her şeye inanırım da ahirete inanmam. O zaman sen Müslüman değilsin. Buyur. Dünya üzerindeki çeşit çeşit vitrinlerden kendine felsefe beyen. Hangi felsefeyi beğenirsen buyur, al, koltuğunun altında kitabını al, o felsefenin elli olur. Müslüman olmazsın, ne olursan ol, ne olursan ol ondan sonra. Müslüman oldu mu, vel yevmil ahire diyor. Ahirete de inanıyor Müslüman, o halde ahirete inanan bir insan ahireti ihmal edemez. Ahirete inanan bir insan 80-70 yıllık şu dünya hayatını hedef almaz, Ahirete hedef alır. Bütün Müslümanların esas itibariyle o halde ahiret ehli olması gerekir. Madem ahirete inanıyor, ahiret için çalışması gerekir. Ama Müslümanların bütünü maalesef bu kafada değildir. Neden? İyi Müslüman değildir de onda. Dünyadan haber yoktur. Ağrı entüsünden haberi yoktur Müslümanın. Fatiha'yı bilmez. Besmele'yi de düzgün çekmez. İnşallah, inşallah der. Telefuzunu doğru yapmaz hadi telafuzu yanlış olsa da fikri doğru olsa eskiden bir ümmi derviş bir çiçeği eline alırmış efendim o çiçekten ne ibretler çıkartırmış gözü yaşarırmış Allah Allah şunun rengine bak şunun kokusundaki güzelliğe bak diye hüngür hüngür ağlıyor neden e Mevlam yaratmış nasıl yaratmış şu kokuyu nasıl vermiş diyor sonra boynunu eğri görür sorar sordum sarı çiçeğe neden boynunun eğridir diye efendim konuşur yani İbret alır. Arif bir insan. Ama bizimkiler ibret almaz. Dünyada haberi yok. Arapça bilmez, dinini bilmez, imanını bilmez, amentüsünü bilmez. Onun için bizim Müslümanların yekpare hepsinin ahiret ehli olması lazım ama maalesef öyle değil. Bir kısmı ehli dünyadır. Hem de adam akıllı ehli dünyadır. Yarış kadar öteki ehli dünyayla, öteki dünya ehliyle yarışacak kadar ehli dünyadır. Dünya için astı asar, keser, çalar, çırpar, uğraşır, dilinir, kalp kırar, haramlara batar, çıkar. E ne anladım kardeşim ben senin ahirete inandığında Ahiret var, hesap var diyorsun. Hayrola bunlar ne böyle? Nereden girdin bu faize, bu harama? Nasıl yapıyorsun bu işi, öteki işi falan? Akıl almaz. Demek ki Müslümanların bir kısmı gafildir. E bu önceden belli miydi hocam? Elbette belli. Elbette belli. Dema böyle bahsedebiliyormunuz? İnsanların çoğu ne kadar gayret etsen, çırpın sen, sen de eyre söyledim, inanmayacaklar. İnsanların ekseri, ekseriyeti cehenneme küçük olacak. Cehennemi yakmakta küçük olacak. Kafası idrak olmadıktan sonra Allahu Teala Hazretleri yarattığı kullar. Hepimiz acizler, aciz kullarıyız. Bir kısmı cehenneme küçük olacak, insanların büyük bir kısmı. Müminler insanların topluluğu içinde azdır. Büyük bir kısmı gafil. Biz kendimiz uğraşıp didinip çırpınıp da o gafil insanların grubundan kendimizi kurtarabilirsek, kurtarıp da kendimizi kenara çekebilirsek denize düşmüş binlerce insan çırpınan insanlardan birkaç tanesi fırsatı bulmuş da sahile çıkmış gibi olur. Geçenlerde kaç sene önceydi? 15 sene önce miydi? Kocaman bir vapur İzmit'ten tıka basa dolu çıktı İzmit görfezine Lodos'ta devrildi Gözcük tarafından geçemeden battı 400 kişi boğuldu gazetelerin yazdığına göre e, Yüzen kurtuldu yani ötekilerin hepsi boğuldu, yüzme bilmeyenler kimsenin kimseye faydası olmadı Yüzen azosu kuvvetli olan yüzmeyi bilen o fırtınalı havada sahile çıktı, canını kurtarabildi Dünyada böyledir Lokman Hekim, Aleyhisselam demiş ki, et, Oğluna söylemiş, et, Dünya bakhun amikun kezirun minen nasi fiha. Dünya bir derin denizdir. Çoğu insan onun içinde boğulur, eksilir boğulur. Dikkat edelim ki ondan olmayalım. O yuruhun içinde olmayalım. Olursak ne, ne olur yani? Biz ziyan ederiz. Biz ziyan ederiz. Kâr da bize, zarar da bize. Allahu Teala Hazretlerinin Milyarlar, milyarlar mahlukundan bir mahlukuz biz. Bir tanesi cehennemlik olmuş. Hepsi cehennemlik olmuş. Ne fark eder allah Teala Hazretlerinin azametinden ne eksilir? Hiçbir şey eksilmez. O halde çırpınacağız, biz çırpınacağız, biz uğraşacağız. Gayret sahibi edeceğiz. Uğraşmıyoruz. Bir türlü, bir türlü ateş almıyoruz. Çakıyoruz, çakıyoruz, yapıyor, yakıyoruz, uğraşıyoruz. Bir türlü kalbimizin ateşi ısınmıyor, yanmıyor. Şöyle söyle, sanki ben e, bir menfaat sahibi olacakmışım gibi. Dinlemiyor. Dinleyen anlamıyor. Olmaz öyle. İkazı anlar, anlamaz insan aklının başına devşirecek, toplayacak, ona göre tedbir alacak. Bu dünyayı hedef aldın mı buradaki yaşamayı? Ya geçer eline ya geçmez. Belli değil. Ama geçmeyeceğini bu hadis-i şerifte şimdi anladık. Takdirde ne varsa geçer. Fazlası geçmez. İstediğin kadar çırpın, uğraş. Ondan fazlası geçmez. Ahiretin kaybedersin. Gene de hastalık gelir, üzüntü gelir, dert gelir, çoluğundan, çocuğundan, işinden, gücünden, memuriyetinden. Bir, bir türlü sıkıntı olur gene. Hiç Allah'tan kafir olmaya gelir mi? Değer mi yani şu dünyada? Her an muhtaçsın, her an onun rızkını yiyorsun. Akıllıca bir şey değil. Şimdi bu ma izaha göre bir kere daha hadisi şerifi okuyalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kimin niyeti ahiretse, kimin hedefi ahiretse, Allah onun işini derler, toparlar. Allah onun iki yakasını bir araya getirir, işini onarır, düzenler. Ve gözünün önüne, işte, gönlüne gönül zenginliği verir. Bir huzur, bir rahatlık verir. Oh, elhamdülillah. Gönlü zengin olur. Allah'ın bir lütfu. Ahireti düşünen insana bir lütuf. Eski şeylerden hani Hükümdarlardan, Büyük İskender dedikleri adam gelmiş, efendim bir hakimin yanına ziyaretine gitmiş, dikilmiş başına, demiş, dile benden ne dilersin? Büyük İskender, üstünde zırhları var, kılıcı var, silahları var, büyük hükümdar, ordusuyla şeyden Balkanlardan geçmiş, Anadolu'dan geçmiş, Hindistanları, Türkistanları dolaşmış gelmiş, ya adam, dile benden ne dilersin? Şöyle bakmış, Gölge etme demiş, başka ihsan istemem. Çekil güneşimden, gölge etme. Güneşime mani olma da, ihsanın senin olsun, senin iyiliğini istemem, başka bir şey istemem demiş. Böyle meşhur bir sözdür, gölge etme, başka ihsan istemem diye. Demek ki Allahu Teala Hazretleri, böyle bir insanın niyeti ahiret olunca Allah işini onarıyor, gönlüne bir gönül zenginliği veriyor. Aldırmıyor yani dünyaya. Öteki padişah sanıyor ki adam kıvranacak, kendisine bir yardım isteyecek filan hiç gölge etme diyor ben rahatım, hoşum gönlüne bir şey verince Allah, bu gönül zenginliği de çok önemlidir, kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. bazı insanların yoksulluktan daha beterdir varlığı, o kadar varlığı vardır, parası, mülkü malı, efendim şusu busu, su, darlığı gitmez, hadi bakalım Hani bakalım nerede tedavi ettireceksin o gönül darlığını? Uğraş bakalım. Nereden uğraş da o gönül darlığını nereden gidereceksin bakalım? Gönül darlığını insandan Allah giderir. Gönlüne zenginliği insana Allah verir. İnsana hoşluğu Allah verir. İstediği kadar zengin olsun, milyarder olur. Şu fa İran şahı acaba rahat yaşadı mı? Hiç sanmıyor. İran'a gittik, gördük saraylarını Aklım durdu, ben ömrümde öyle sarayım. İstanbul'da filan görmedim. Yani odalarına filan girdiği zaman kelimelerle tarif edilmesi mümkün değil. Perdelerini altınla altın perde. İşletmiş perdelerini, tavanları altın, etrafı altın, her taraf kristal. Tarifi mümkün değil. O kadar güzel şey insan göremez yani. O adam mesut değildi. Neden? İkide bir de pilot kendisi. Bölü patlıyordu. İkide bir de biraz memlekette kapatıldı oldu mu hop havaalanına gidiyordu uçana biliyip kaçmak için öyle ölü patlayan insan korkan insan ediyemekten tat tatalım bak ben elhamdülillah ne rahatım o istediğim zaman yatarım, istediğim zaman kalkarım kavun istersem kavun alırım karpuz istersem karpuz alırım kimse de bir şey demez bir derdim yok kimseyle, bir problem yok rahat rahat yaşarım ama o adam o, o kadar parayla pulla rahat midi, değildi ölü patlıyordu her gün her gün sabahtan akşama kaç defa ölüyordu o adam. Onun için şahlık maklılık para etmez. İnsanın gönlüne huzuru, hoşluğu Allah verir. Nice zenginler vardır ki gönlü dardır. Kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık varken gitmez gönül darlığı. Gönül darlığı gitmedi mi de hayatın tadı olmaz ki. Yemek koyar önüne, istemem der. Oturur sigara üstüne sigara yakar, eli titrer. Sigarayı doğru düzgün içemez, püf, oraya üfürür, püf, bu tarafa üfürür. Hay Allah, bundan nasıl kurtulacağım, bilmem ne yapacağım, uğraş dedi. Ya bir gel de bir bak bakalım, Müslümanların haline. İbadet etmiş bir insanın haline bak. Akşama oruç tutmuş da şöyle, biraz bayılmış bir Müslümanın haline bak. Onun huzurunu parayla alabilir misin? Evet, aç kalmış, biraz sıkıntı çekmiş ama ne kadar huzurlu? Çünkü hadis-i şerifte vaat edilmiş. İbadeti yaptı mı insan ne kadar hoş oluyor? Gece uykusuz kalıyorsun. Birazcık sabah geliyorsun namazı kılıyorsun, biraz uykusuzluk ama oh elhamdülillah namazı kılmışsın. Tabi bir de ahirette eceli şeyi var, hasılı Allahu Teala Hazretleri gönlüne zenginlik verir ahireti düşünen insana, işlerini onarır derler toparlar ve en son cümle çok önemli ve دُنْيَا dünya رَعْضِي مَتْهُدْ Burnu sürte sürte, dünya onun peşinden gelir. Onun için şimdi Ehlullah'ı bu dünya ehli adamlar anlayamazlar, büyük evliyallaha ehlullah'ı anlayamaz. neden anlayamaz? Allah Allah bu ehlullah bu kadar parası neredenler parasız olması lazım değil mi madem dünyada yüz çeviriyor bu adam, bunun parası olmaması lazım, fakir olması lazım, bir sırtında kaba saba bir aba olacak, Boynu bükük olacak, belli bükük olacak, elinde bir eğri bir ürün, denek olacak, ayağında bir yırtık, çarık olacak. Böyle olması lazım. Niye bu zenginden? Aklı almaz. Neden? O dünyadan yüz geçince, dünya burnu sürte sürte peşinden gidiyor onu. Bak hadis-i şerifleri bir daha okuyayım, hatırlında kalır. Ve eted dünya ve hiye rahimetun. Burnu sürte sürte dünyanın peşinden gelir. Allah, Allah yolunda gitti mi insan arkasından gelir. Şeyi anlatıyorlar, Ebu'l Hasan el-Harakani hazretlerini, O ne kadar zenginmiş. Eyüp aleyhisselam, peygamberlerden misal verelim, o kadar çok sürüleri varmış, o kadar çok adamları varmış, o kadar çok evladı şeyi varmış. Eyüp aleyhisselam peygamber, aynı Allah'ın gönderdiği, aynı yolun yolcusu insanlar değil mi, o da dünyaya kıymet vermiş mi, o da vermemiş, e niye o kadar şey gelmiş? Dünyadan sırt çevirdi mi dünya peşinden? Sürte, ne sürtüne gelir? Bunun sürte sürte gelir de onlar. İbrahim Aleyhisselam o kadar zenginmiş ki ovaları doldururmuş şeyi. Malı mülkü, davarları ovaları doldururmuş. Ama ölümü göz aldı. Hayatını işe saydı. Bu putlara tapmayın dedi. Tapmamaları için halkını nasıl irşat etti? Bak öyle hayatı bile gözünden sildiği halde bak hayat nasıl peşinden zenginlikler geliyor. Evliya Allah da, Ebu Bekle Sıddık Hazretleri çok zengindi, Hazreti Osman radıyallahu Allah'a fevkalade zengindi. Ebu'l Hasan el Harakani Hazretleri Karsta methul, çok zengin bir insanmış. O para pul, nereden geliyor? Dünyadan yüz çevirdiği için geliyor. Ehli dünya anlayamaz onun için. Allah Allah der, ya ne biçim iş bu der. Bu adam, acaba ehli dünya mı der bu sefer? Parasının pulunu, şeyini çok görünce Güneydi Bağdadlı Hazretleri. Böyle menkabeleri var. Birisi ona zengin filan demiş galiba. Belki, belki toparlayamayacağım. Ondan sonra hadi gel filan yere gidelim bu malları verelim filan demişler de ötekisi fakir elindeki azıcık bir şeyi verme, verememiş. Bu her şeyi bırakmış yürümüş gitmiş veya hep hepsini Allah yolunda vermiş. Bak diyor benim bu kadar çokken hepsini gönlümde hiçbir yeri yok. Bırakıp gidebiliyorum. Senin azıcık ama bir lokma ama o lokmadan vazgeçemiyorsun bırakıp da, giremiyorsun. Demek ki senin gönlünü daha çok tutuyor bu dünya meselesi. Gönlüne girmedikten sonra ehlullah ona Allah yolunda harcamışlardır, bizler olmuşlardır. Yani maldan Allah Allah istemem dedikçe gelir. Adamın birisi gelmiş, bir zengin zata, şey, Allah'tan bir kimseye demiş ki, efendim ben demiş, Evimde bir bereket, evimde bir bolluk, yiyecek, içecek, her işim rast gidiyor, şaşıyorum demiş, acaba bu bir istitir, istitraç mı demiş. İstitir, i̇stitraç diye, senestet evicuhum min hayisulâh ya'lemûn ve umlî ayeti Ayet-i kerimesinden çıkmış bir kelime bu. İstitraç, kötü insanları Allah iyi yoldaymış gibi böyle gafil gafil yürür, yürür, yürür ve birden yakalar, cezalandırır. Harun gibi, Firavun gibi hiç Firavun ümit miydi sonunda öyle denizde boğulacağını? Kovalarken zavallı şeyleri, efendim müminleri, daha önceden çocukları keserken hiç düşünür müydi? sonunda öyle boğulacağını düşünmezdi. Böyle derece derece derece derece Allah onu gafletle böyle şey yapar, sonunda yakalar. Cezasını patladık kafasına indirir. Ona istitraç derler. Yani bir insanda bazen güzel haller görünürse o güzel haller istitraç olabilir. Keramete benzer mesela, bazı haller görülür, keramet sanır başkası, bilmeyen insan, onu bir şey sanır. Sadece keramet de değil, gücü halime ulaşması insan. Allah'ın huzurunda makbul olması. Acaba demiş o gelip soran kişi, benim her yerimde her işimde bir bolluk var, acaba istidlac mı? Yani ben böyle gaflet içinde böyle şey yaparken Allah bana bir ceza verecek, bu bolluksun iyi bir bolluk mu? yani sonu ters gelen bir bolluk mu acaba diye şey yapmış, o da demiş ki evladım ekmek al demiş, peynir al demiş, sokakta ye demiş gezerken peki bir hafta sonra gene gel demiş bir hafta sonra gelmiş ne oldu durumun? efendim demiş daha fazla bolluk oldu evimde, yiyecek, içecek bolluk, ferahlık, rahatlık çok aşağı her halim hoş. Korkuyorum demiş yani. İyi halinden korkuyor bak akıllı insanlar. E Demiş ben sana ekmek ye dedim. Yemedin mi? Sokaklarda yedim. E nasıl yedim? Kimse görmeyecek gibi böyle saklayarak yedim. E kırık dökülmedi mi yere? Dökülmemesi için altından şöyle bir örtü tuttum eteğimi. Şöyle yedim görmeyecek gibi. Efendim bir keresinde bir sıçradı bir kırık döküldü yere demiş. Aradım aradım saatlerce kırığı bulamadım demiş. Onun da orasını taşla çevirdim demiş. Yani üstüne kırın basmasınlar diye etrafını böyle küçük taşlarla. Git evladım demiş. Git seninki istidraç demiş. Değil demiş. Keramet demiş. Seni Allah ikram ediyor. Çünkü bakmış ki hali iyi. Edebi çok yerinde. Böyle olur işte. Allah yolunda giderse insan giderir. Onu o zaman sen dünyası dünyalığı çok diye kınama. O dünyalığı istemiyor ki Allah ona şey yapıyor yani. Bak dünya peşinden gelir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle söylüyor. Gelelim ötekisine. Dünya niyeti dünya olan kimseye gelince niyeti dünya olan kimsenin de Allah işini dağıtır. Sarrakallahu aleyhi emrehu. Ferraka tefrik etmek, dağıtmak. Allah onun işini dağıtır. Dağılır. Bir alakası orada, bir alakası burada, bir alakası burada. Eyvah çocuğun durumunu oldu, evin durumu oldu. <gülüyor> ''Sana garanti edilmiş olan rızıkın peşinde sabahtan akşama koşuşup durma.'' Garanti edilmedi miydi bu rızık? Rızk garanti edildi. Rızkını yazmadım mı allah Teala Hazretleri? Ezelde yazdı. Melekler geldiler, daha doğmadan yazdılar onun rızkını. ''Rızk garantili.'' Sonra Allahu Teala Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. ''Korkmayın, rızıklandırırım.'' diye, garantili. Senin o garantili şeyin peşinde ömrünü harcaman, ve taksirk <gülüyor> ammen tulibe mink faqat senden istenen kullukta kusur etmem kulluk ne istiyor allah bizden güzel kulluk istiyor edepli terbiyeli emirlerine uygun yaşayan bir kul olmamız lazım bizim allahın allah, allah adam olmamız lazım allahın dininin eri olmamız lazım allahın yolunda yürümemiz lazım biz o işi bırakmışız asıl bizden resmen alenen o istenmiş ey kullarım bana idat, itaat edin. Bana ibadet edin. Benim yolumda yürüyün diye. Alellen istememiş mi Kur'an-ı Kerim'de Allah bizden? istemiş. Ey kulum bana kulluk et. Bana ibadet et. Benim emirlerimi tut. Ya eyyühellezine amenu, Ey iman edenler İzâni ödeyele s yemil min yevmi'l-cumâti Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, ezan okunduğu zaman koşun Allah'ın zikrine namaza camiye gelin diyor. Mesela ''Ya eyyüllezina mellitte kullaha ve kuylû kavlen sedîlâ'' ''Ey iman edenler Allah'tan korkun, doğru söz söyleyin, ve lâ mizan, teraziyi yanlış takmayın.'' Pek çok emirler var, bunların hepsi aşikar emirler, tavsiyeler. Biz bu kulluk bizden istenir, Allah istiyor bizden, böyle yapacaksın diye, biz orada kusurlu duruyoruz. Öbür tarafta da korkma, ben sana rızkını vereceğim. Telaşlanma, telaşlanma. Ben sana öğleden de akşamda gıdanı garanti vereceğim demiş. Biz de sabahtan akşama rızık peşinde koşuyoruz. Ya gelecek zaten garanti etmiş Allahu Teala Azzele ı alem, alemlerin razzakı olan Allahu Teala Azzeleleri garanti etmiş. Hadi bakalım geçir vakti. Ne, ne yaptın sabahtan akşama? Ne yapacağım? Onu aldım, bunu sattım, oraya gittim, buraya gittim, uğraştım, didindim, terledim. E sabahı kılamadım. Öyle kaçırdım. İkindi de şöyle oldu, böyle oldu. Tuh! Yazıklar olsun sana Sen kulluğu yapamadın. Ondan sonra uğraş, didin. İşte böyle olur. Allahu Teala Hazretleri insanın gözünden perdeyi kaldırsın. Perdeyi kaldırmadım, Göremez ki bunu. Şimdi benim bu sözlerimi dinlese bir ehli dünya vay hocaya bak diyecek. Ben o hocanın sözüne uysam diyecek, akşama çok çocuk aç diyecek. Öyle der. E ben kendim söylesem, o zaman öyle deme hakkı ver. Ben demiyorum ki ben Resulullah'ın hadisi şerifini kitabında önüme koyuyorum. Hadis kitabında önüme koyuyorum. Oradan hadisi şerifi okuyorum. İtirazım var mı Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yemin ederek söylüyor vallahi tasadduk etmekle mal eksilmez diyor sen mi daha akıllısın Resulullah mı daha akıllı sen akıllıysan buyur o zaman. Hadi, madem. sen daha akıllısın buyur koş dünya malının maaşının peşinde koş dolaş bakalım hiç kulluk etme sana ölüm gelmeyecek mi nasıl olsa istesen de istemesen de memnun olsan da olmasan da çırpınsan da çok uzaklara kaçsan da ölüm gelmeyecek mi sana? Seni bir gün yakalamayacak mı Ece? Azrail bir gün senin başına çökmeyecek mi? Ver bakalım şu emaneti demeyecek mi? Diyecek. Nasıl gideceksin o zaman Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna? Gel bakalım. Ver hesaba dediği zaman. Ne diyeceksin? Nice bir besleyesin bu kaddiyle kameti. Düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti. Ne kadar besleyeceksin bu dünya şeyini? Besle bakalım, besle, besle. Şeyde, kabirde kabir kurtlar yesin diye. Besle onu, kabirde kurtlar yesin. Öteki tarafa hiç çalışma. Madem öyle daha akıllısın. Ama akıllı insanlar böyle yapmışlar. Yani bu hadis-i şeriflerin yolunda gitmişler, Allah da vermiş, bir iki denedikten sonra bakmış öyle oluyor, ondan sonra o yoldan ayrılmamış. Geçenlerde anlattım ya, hani bir zat... Eskiden ehli dünya bir kimseymiş, sonradan bir böyle dönmüş, tam bir dönüşlü Allahu Teala Hazretlerinin yolunda iyi bir kul olmuş. Nasıl oldu bu diyorlar, e bir cuma günü diyor namaz kılınacaktı diyor, değirmenden un gelecekti diyor, korudan hayvan gelecekti köstekli, efendim bahçe sulanacaktı diyor, bir sürü iş başıma üşüştü, korudan hayvanı getirmesem akşam kurtlar parçalayacak, değirmene gitmesem un çuvalı orada sırada kalacak, Öğütülmeyecek, evde de yiyecek yok, çocuk, çocuk açlıktan kıvranıyorlar, ekmek ekmek diye bağırıyorlar. Bahçeyi sulamaya gitmesem, suyun günü o gün geldi, sulamasam başkasına geçecek nöbet. Benim bahçe sararıp solacak, ne fasulye domatesine, patlıcan, yiyecek içecek olmayacak. Dört beş iş bir araya gelmiş, ne yapayım ne yapayım, nasıl olsa yetişemeyeceğim demiş. Bir olan olacak, bize ziyana uğrayacağız. Namaza gideyim bari demiş. Kalkmış cuma namazına gelmiş kılmış. Cuma namazını kıldıktan sonra evine gidiyor. Bakıyor ki korka korka gidiyor ama hanım kabıda karşılayacak. On nerede, çoluk çocuk aç, bir adam ne biçim şeysin diyecek diye korkarak gidiyor. Bakmış hiç ses seda yok. İçeri gitmiş ekmek kokusu var. Hanım ne oldu? Sorma demiş. Komşu değirmenden geldi. Hayvandan Çuvalları indiriken bir de baktım ki bizim çuvallar komşu ya sen bizim çuvalları almışsın ha hay Allah tüh yanlış olmuş hadi siz bunları alın ben kendi çuvallarıma alayım yani onun çuvallarını değirmende övü vermiş kendi çuvalları kalmış bak o o şeye gitti o o adam Cuma'yı kılmadı da değirmene gitti bak o kendi çuvalı başkasının çuvalını getiriyor ne ibretler var ondan sonra çuval geldi bak kendiliğinden. Biraz sonra bir kişneme bakmış, hayvan orada, kösteyeni koparmış, çitin üstünden atlamış, tarladan gelmiş. O iş de halloldu, hayvan bilir evet yani, çiti atladı mı gelebilir, bunu köylüler, hayvan olan herkes bilir. Eh, biraz sonra da komşusu gelmiş gülerek, Ya demiş sen, unuttun mu bugün senin bahçenin sulanma günüydü? Unutmadım ama demiş, ne yapayım demiş, boynunu bükmüş. hadi demiş, baktım acıdım sana demiş. Bahçen sararmış, solmuş, sen de gelmedin, vakit geçiyor, arkın önünü açıverdim, suluverdim bahçenin demiş. Bahçesi sulandı, hayvanı geldi, değirmenden unu geldi, her şeyi halloldu, cuması da kılınmış oldu. Ha demiş, akıllı adam. Bak ben bir Allah yolunda gittim, Allah üç işimi, dört işimi birden hepsini verdi. Kadir değil mi? Her şeye kadir, her şeyi zaten o yapıyor. Sen istesen, uğraşsan... On tane adam peşine koşsan bu dört işi bir araya getiremez. Allah dileyince getiriyor. Baktım ki böyle Allah yolunda gidince işlerim kendiliğinden halloluyor. Allah'ın yoluna gittim, iyi kul oldum demiş. Ondan sonra da tabii bak bir tecrübeden anladı, ona göre yaşadı. Ondan sonra da hakikaten her şeyi Allah'ın rızasına uygun yaptıkça gene gelmiş. Öyle yapmaz da insan dünyaya sarılırsa, o zaman işte öteki insanlar gibi olur uğraşır uğraşır sonunda bir şey olmaz şimdi tabi daha başka bir iki şey daha okuyalım bak peygamber efendimizin acaba hayatı nasıldı dehele Ömeru radıyallahu anhu alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallaha peygamber efendimizin yanına girdi peygamber efendimizin bulunduğu yere girdi Geldi, ve hu ala hasirin, Resulullah Efendimiz bir hasır üzerinde yatmıştı, o içeride. وَقَدْ bir بِجَمْ bir شَرِفِ Ve hasır, Resulullah Efendimizin vücudunun yan tarafına tesir etmişti, iz bırakmıştı. Hasırda yatmış, yatakta değil, kuş tüyü yatakta değil, pamuk yatakta değil, hasırın, düz hasırın üstünde yatmış, İz bırakmış, kırmızı kırmızı, yüzünde, vücudunda, hasır. Febeka Ömer'u radıyallahu Teala Hazreti Ömer radıyallahu anh ağladı. Hazreti Ömer ağlayacak bir insan mıydı? Kapıdan sığmazdı. Bahadır, geniş omuzlu, pazulu, güçlü kuvvetli kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceği bir kimse. Yayını vurdu mu karşısındakinin kafasını kıran bir kimse? Böyle bir kimse. Niye ağlıyor? Allah insanın kalbine yumuşaklık verdi mi? İçine irfan, marifet verdi mi? Gönlü, canlı oldu mu ağlar insan. O zaman adam da ağlar, sakallı da ağlar, bıyıklı da ağlar. Ağlar ama o ağlayış bir başka ağlayış. O duyguluk, hayat alameti. İçeride yaşayış var. Canlı içerisinde duygulanıyor. Resulullah o halde görünce ağladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Fekâden nebi sallallâhu aleyhi ve sellem. Mâ yûbükîke yâ ya Ömer seni ne ağlatıyor? Hangi sebeplerle ağlıyorsun sen? Ne var da ağlıyorsun diye sordu Hz. Ömer radıyallahu anhu. Kale vekent kisra ve Kaysar ve makana fihimine dünya ve ente Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat etser bi cembika şerîtu. Dedi ki ya Resulullah İran hükümdarı Kisra'yı hatırladım. Rum diyarının hükümdarı kayseri hatırladım. Onların içinde bulundukları dünya nimetlerini, izzetlerini, lezzetlerini hatırladım. Sen ki Allah'ın Resulü sana selam olsun. Senin şu haline bak, senin sağına soluna hasırın şeyleri, çizgileri tesir etmiş. Ona ağladım dedi. Dayanamadım. Biliyor tabi dünyayı. Yani o tarafları şeyleri gün görmüş bir insan olarak. Fekaren Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, Ulaike kavmun Ya Ömer, onlar bir topluluktur ki Kat Üccületlehüm tayyivatuhum Fihayatihimid dünya Bu dünya hayatında onların hoşlukları kendilerine buradayken verilmiş. Bu dünyada verilmiş. Ahirette ahirette bir şey yok dünyadayken verilmiş yaşıyorlar işte salonlarda yaşıyorlar tahtlarda oturuyorlar başlarına zebercetli zümrütlü elmaslı taç giyiyorlar ellerinde yüzükler efendim asası bilmem pırlantalı kakmalı murassa. üstündeki kaftanı atlas işlemeli vesaire eh, bu dünyada hoşluklar onlara verilmiş ahirette bir şey yok bizde bir grup bir topluluğuz Allah'ın bir zümresiyiz ki bizde ''Ukhiret lena tayyivatuna fil ahireti'' ''Bizim hoşluklarımız, iyiliklerimizle ahirete tehir olundu.'' Orada verilecek. Aldırma. Bu dünya hayatı böyle gelir geçer. Aldırma ya Ömer. Önemi yok demek istedi. Peygamber Efendimiz. Sade bir hayat sürdü. Peki Resulullah Efendimiz hasır üzerinde yaşamayıp da kuş tüyü yastık yatak üzerinde yaşayamaz mıydı? Yok muydu acaba? Arabistan olur ya hani çöl o zaman metalların gelmesi gitmesi de kolay değil. Acaba o zaman orada bir şey yok muydu? Böyle bir yumuşak yatak yok muydu ki Resulullah'ın mübarek efendim vücudu incinmese de şöyle rahatça yatsaydı. Zaten üzülüyor. Harplere gidiyor, dertlere gidiyor, sıkıntılar çekiyor, oruç tutuyor. Bari yatarken rahat uyusaydı. Ensardan bir hanım geldi. Peygamber Efendimizin yattığı şeyi görünce dayanamadı. Dedi ki ben bir yatak göndereyim. Güzel bir yatak gönderdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Demek ki güzel yatak vardı, yok değil, vardı. Resulullah Efendimiz o gece o yatağın üstünde yattı, ertesi gün o yatağı sahibine geri gönderdi. Dedi ki gece namazıma mani oldu, kaldırmadı. rahat uyuyunca, hani biz güzel yaylı karayolaya bir yatıyoruz, bir yaylanıyor, nereye kadar gittiğimizin farkında değiliz, aşağı kadar bir yaylanıyor, ama ne zararı oluyor onun? Gece namazı ne? Sabah namazı bile gidiyor. Rahat uyku, derin bir uyku yani kuyunun dibinden çıkar gibi çıkartması lazım. Birisinin seni gelip de kalk sabah namazının vakti oldu filan diye, o rahat yatakta Resulullah Efendimiz reddetti. Peki o yatağı reddetmiş, peki Allahu Teala Hazretleri daha başka bir şey vermedi mi vermez miydi? Eline çok mal geçti Resulullah Efendimiz. Çok mülk geçti, çok imkan geçti. Hepsini dağıtırdı. Hepsini dağıtırdı. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh ile fatıma Zehra radıyallahu anh'a ikisi Resulullah Efendimiz'e geldiler. Kim bu şahıslar? Birisi Peygamber Efendimiz'in sevgili kızı, cennet hatunlarının efendisi, Hazreti Fatıma. Öteki de Peygamber Efendimiz'in ilk müminlerden, amca Zadesi. Hz. Ali Efendimiz yani en yakınları ondan daha yakın mümkün değil birisi canıcı ciğeri kızı ötekisi de Müslümanların ilki Hayber Fatihi Allah'ın arslanı Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh şimdi niye geldiler ellerini açtılar dediler ki babamız babaları ya şu elimize bak ip çekmekten evde değirmen döndürmekten buğday övüleceğiz diye elleri yara olmuş. Hz. Ali Efendimiz de yardım ediyor. Bak yani kazak erkeklerin kulağı çınlasın. Öyle şey yok yani. Kadın da erkek de işte beraber yuvayı kurmuşlar şey yapacaklar. Elleri yara olmuş gösterdiler. Dediler ki ellerimiz yara oluyor. Ev işlerini yapmak, suyu çekmek, omuzunda getirmek, buğdayı öğütmek, bunu yapmak, bunu yapmak bize bir köle versen de, harclarda kazanılmış köleler var. Köleyi isterse öldürülür çünkü o silah çekmiş karşısına gelmiş Müslüman'ın öldürmek istemiş, öldürememiş Müslümanı. Müslüman onu yakalamış. Şimdi sen karşında sana silah çekmiş, sana kılıç sallamış bir insanı öldürme hakkın yok mu var? Ama Müslüman onu öldürmemiş, esir almış. Hadi hayatını başladım o zaman köle, çalışması lazım yani ona, çalıştırmışlar. Şimdi o kölelerden bir tanesini ver bize, bizim ev işlerimizi yapsın. Birkaç rivayet var, bir keresinde diyor ki, ben size bazı sözler öğreteyim, bazı tesbihler öğreteyim, onları yapın. İnsanın kendi işini kendisinin yapması daha iyidir diyor Peygamber Efendimiz. O Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demeyi tarif ediyor onlara. 33 defa Subhanallah dersin namazın arkasından, 33 defa Elhamdülillah dersin, 33 defa Allahü Ekber dersin. Bu senin için daha hayırlıdır. Böyle tavsiye etmiş. Demek ki o duaların da faziletleri var. O da ayrı bir alem. Onu da ayrıca inşallah anlatırız. Efendim. Fakat netice itibarıyla o köleyi vermedi. Siz bu kendi işlerinizi kendiniz yapın. Öyle bu daha hayırlıdır dedi. Kendi öz kızına, kendi öz damadına hizmetçi vermedi. Olduğu halde. Daha başka rivayetler de var. Başka başka seferlerde de demek ki belki birkaç defa geldiler. Bir seferinde de diyor ki Ashab-ı Suffe diye bazı kimseler vardı. Peygamber Efendimizin evleri, barkları olmadığı için mescidinin bir köşesinde yatarlardı geceliği. Ev yok, bark yok. Üstlerinde, başlarında giyimleri, kuşamları, yukarısını çeksen aşağısı açılır. Aşağı çeksen yukarısı açılır. Daracık kıyafetler az bez imkanları şey, parası bulduğu yok, yiyeceği, içeceği yok kimseler. Ama Kur'an-ı Kerim öğrenmek için, Hadis-i Şerif öğrenmek için, dinin inceliklerini öğrenmek için Peygamber Efendimiz'in çevresinde dururlardı. Dedi ki, onların geçimlerini sağlayamadım, bu köleleri satacağım da onların paralarıyla bu zavallıların karınlarını doyuracağım dedi. Bak başkalarını, başka Müslümanları yani dini tahsil gören, Allah yolunda dini bilgisini arttıran kimselere geçindireceğim diye o köleleri vermedi kendi şeylerine. Tabi köle çalıştırmak, başkasının hakkını şey yapmak, efendim üzerine geçirtmek filan gibi şeyler de iyi olmadığından reva görmedi kendi kızına, kendi damadına. Aslında köle çalıştırmak mı iyi, çalıştırmamak mı iyi? Çalıştırmamak daha iyi çünkü kıyamet oldu mu ne kölelik kalır, ne efendilik kalır. Herkes allah Teala Da'la Hazretlerinin huzurunda hakkını ister insanlar. Resulullah Efendimiz hiç kızının, oğlunun öyle güç durumda olmasına razı olur mu? Asıl öyle hikmetleri de var işin içinde. Çünkü kıyamet gününde öyle bir gün olacak ki ayet-i kerimede şöyle bildiriliyor Bismillahirrahmanirrahim Yevme yefuzrul mer'u min ehihi O günkü kişi kardeşinden kaçacak ve ümmihi ve ebihi arasından babasından firar edecek, kaçacak. Karşıdan gördü mü aman hakkını ister diye firar edecektir ve sahibetihi ve benihi zevcesinden çoluk çocuğundan kaçacak. Li kullimri'in minhüm yevme izin şe'nü yugnihi. O gün herkesin kendisini meşgul edecek bir derdi, bir işi olacak. İşte o gün, o gün o sıkıntıya düşmesinler diye de Allahu alem o sıkıntıyı çekme, Varsın ellerinde sırlansın da kimsenin hakkı üzerinde kalmasın diye düşündü. İşte Resulullah Efendimiz elinde bir şey olmadan insanın fakülleye tamin etmesi gene güzel bir şeydir ama çok önemli değildir. Evde bir şey yok. Ne yapsın? Sabrediyor. Yani para yok, pul yok, yiyecek yok, giyecek yok, içecek yok. Ama eline bir taraftan böyle dere gibi gelirdi. Bol miktarda gelirdi. Gene kullanmazsa o zaman o zaman o çok önemli bir şey. Her kadar da önemli. Bir kere İbrahim Aleyhisselam geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine dedi ki ya Resulallah, dilersen şu Mekke'nin dağlarını senin için Allahu Teala Hazretleri altın yapacak. Dedi. Yok dedi ben bu halimden memnunum. Bir gün çok durayım bir gün oruç tutayım. Buna razıyım dedi. Allahu Teala Hazretleri seni Hazreti Süleyman gibi hem zengin hükümdar şeklinde hem de peygamber olmak ile böyle bir fakr zaruret hayatı süren bir peygamber olmak arasında serbest bıraktı. Hangisini istersen seç. Süleyman aleyhisselam peygamber değil mi? Peygamber hükümdar değil mi? Hükümdar. Emrine kuşlar, rüzgarlar, dağlar tahsis edilmiş. Süleyman aleyhisselam. O mütevazı hayatı tercih etti Peygamber Efendimiz. İstemedi, yani isteseydi bir şey olmadan Alabilirdi hepsini. Yani gene de peygamberliğine bir zarar gelmeden alabilirdi. Demek ki onun o hayat tarzından çıkan mana şudur ki, şu dünya hayatı ve şu dünyanın şu zevkleri gaye olarak alınmaya değmez. Gaye olarak alınmaya değecek bir şey varsa o da ahiret hayatıdır. Bizim eğer aklımız varsa, eğer kalbimiz varsa, eğer şuurumuz varsa, eğer biraz ölçüp biçip de doğruyu eğriden seçebilecek bir zihniyete sahipsek elimizdeki şu hayat nimeti elden gitmeden şu fırsat, şu kazanç fırsatı tükenmeden ahiretimizi imar etmeye bakarız. Ahiretimizi kazanmaya bakarız. Bu dünyada günümüzü gün etmeye bakmayız. Bırakırız bu dünyayı ehline. Bu dünya ehline kalsın. Du cihanı ehline verdim hemen dediği gibi şeyin İbrahim Hakkı Erzurum ve hazretlerinin biz Allahü Teala Hazretlerinin rızasını talep ederiz. Allahu Teala Hazretleri bize akıllı, şuurlu kimseler eylesin. Şimdi biz Müslümanların çeşit çeşit düşmanları vardır. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, has halis Müslüman olmak isteyen bir insanın birkaç tane düşmanı vardır belli başlı. Her zaman da söylüyoruz. Söyleyeceğiz çünkü Kur'an-ı Kerim'de de müteadid ayetlerde zikrediliyor. E, Kur'an-ı Kerim'de söylenen bir şey, tekrar tekrar söylemekte bir mahsuru yok. Başlıca düşmanlarımızdan birisi şeytandır. Çok aldatır bizi, çok günahlar işlettiriyor bize. Onu düşman bilip ondan uzak durmamız lazım. İkinci düşmanımız kendimizdir kendimiz, nefsimiz, yani bize bizim kendimizin yaptığımız zararı cümle halen başımıza üşütse yapamaz. Bizim kendimize verdiğimiz zarar var ya, o tembellikler, o gafletler, o yan gelip yatmalar, o uyuşukluklar, o böyle şuursuzluklar, o gafletler, o böyle nasihat dinlememekler, gerekli tedbirleri almamaklar, işte o nefes, işte bu yaptırtıyor içeride. İkinci düşman o. Üçüncü düşman da işte bu dünyadır. Bu dünya, bu süslü dünya, şu bağlar, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, paralar, otomobiller, mallar, mülkler, insanları Allahu Teala Hazretlerinin yolundan alıkoyan bir düşmandır. Eğer bunları gözünden silersen, gönlünden defetip çıkartırsan, Allah'ın rızasını düşünürsen ve tevfima aterken Allahu dar el aakhirate, böylece nasibe kemiğe dünya ve ahsin kema asen Allah ileki ahedinde olduğu gibi. Efendim bunları Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmakta bir vasıta olarak kullanırsa para vermiş Allah çeşme yaptır, yol yaptır fukarayı besle, bir fakirin gönlünü hoş et, evine dostuna arkadaşlarını çağır bir ziyafet çek varsın beraber yiyin, biraz bankada paran olmayı versin, kesendeki para biraz eksik olsun, nasıl olsa yarın gene Allah rızıksız bırakmaz ki kulu, biraz böyle yedire, yiyerek, yedirerek başkalarına hayır ve hasenat yaparak İnsan ahiretinin böyle şeyini garantisini sağlamaya çalışırsa akıllıca hareket olur. Aksi takdirde toplayacağım, biriktireceğim derken biriktirir hakikaten, biriktirmez değil de mirasçılar yer. Kendisi yemez, kendisi faydalanmaz, kendisi ahireti için gerekli şeylerde kullanmaz da mirasçılar arkasından güzelce iyi verirler. Mirasçılar yerler hesabı ondan sorulur. Sen bu paralarını nereden topladın diye allah Teala Hazretleri cümlemizi nevmi gafletten, gaflet uykusundan ikaz eylesin, uyandırsın. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Teala'yı dair. Beş salavatı şerife. Allah'a mesele Üç, elem neşrah leke ma'an besmele. Bismillahirrahmanirrahim, elem neşrah leke. üç ihlası şerif mağlube esmeler ismeler amane Hayyü Şerifa Mevlbesmeler. Beş salavatı şerife